Bismillahirrahmanirrahim Bu aşamın konusu inşallah Teala, oruçla ilgili olacak fıkı açısından yani orucu bozan bozmayan şeyler yorucu bulursa ne gerekiyor inşallah bu konular önce Ramazan orucu nedir İslam'ın beş temel şartı vardır. Yaşamak açısından. Birincisi, kelime şart getirmektir. İkincisi, beş hareket namazı kılmak. Üçüncüsü, malının zekatını vermek. Dördüncüsü ise, Ramazan ayında oruç tutmaktır. İşte, bu Ramazan orucu farzdır. Ve Kuduri de şöyle buyuruyor bunun hakkında Sağm-ı Ramazan ayının orucu. Feri'l-Dat'ın farzı buyuruyor. Kimlere farzır bu oruç? Ala külli müslimin bütün Müslümanlara farzdır. Allah korusun bir kişi Müslüman değilse ve ismi ırkını olsa olsun eğer bir kişi inanç açısından Müslüman değil imanı yoksa onlar oruç tabi farz olmuyor. Tutsa da geçerli olmuyor. İkincisi mükellefin mükellef olanlara mükellef demek Allah'ın emirleriyle yükümlü sorumlu olanlara oruç tutması farz oluyor edaen ve kallaen edaen ramaz ayında yani orucu vaktin tutmak eğer bir kimse bazı özürler nedeniyle Ramazan tamamışsa bunun sonradan kaza tutması yine o kişiye farz oluyor. Yalnız tabi bazı işsizler var bunda. belamız buyuruyor Bekara suresinde Bismillah Ey yâmen dağıt İşte bu Ramazan orucu eyyâmen günler ma'dudat adetli sayılı belirli günler Mevlamız buyuruyor femen kâne minküm yıldan sizden kim ki Ramazan ayında hasta olursa tabi hastalığında bir ölçüsü var her insan rahatsız olabilir hafif başa arabilir, bir de arabilir, ama bunlar oruç tutmamaya bir özür olmuyor tabii bunlar. Nasıl hastalık olacak? Eğer bu kişi oruç tutarsa, şerak olabilir. Yani kişiyi ölüme götürebilir. Tehlikeli bir hastalığı var. Ya da Ölüme götürmez ama hasıl daha da artar, hasıl iyileşmez, hasıl ağrı ağırlaşır. Bu gibi durumlarda, bu da tabii ya Müslüman, yani korucun faziyetini bilen, Allah inen Müslüman uzman doktorun tavsiyesiyle olur, ya da kişi kendini bilir, kişi kendini bilir. Demek ki bu gibi hallerde oruç tutmamaya Ramazan'da izin var. Ev ala seferin ya da bir kişi Ramazan ayı günlerinde e, seferi olsa, yolculukta bulunsa, bu yolculuk esasında da oruç tutması kendisine çok zor gelse, esten tabi yolculuklar ya yaya yürüyüşüyle ya atıla ya demeyle oluyormuş eskiden. Yolları da eskiden lokantaya çıkıyor bu ya tabi. Demek ki kişi Ramazan ayında yolcu olsa, yani bulunduğu yerden en azından 90 km veya daha uzak giden kişi yolculuk esasında oruçması çok zor gelse ne yapacak? Tutmayacak Ramazan'da. Bunun yerine fe'iddetün min eyyamin uhar fe'iddetün o kişi belirli bir adet oruç tutacak. Min eyyamin uhar başta günlerde. Yani bir kişi Ramazan içerisinde hastalığı nedeniyle ve hatta yolculuk nedeniyle Kaç gün oruç tamadıysa barem takip aynı gün oruçması gerekiyor. Ve alellezine yutuyukunehü Bir de oruç tutmaya hiç takatı olmayanlar. Gücü yetmeyenler. Buna şura bölüyor fukalar. pir fane yani çok yaşlı artık iyi ümidi yok. Gayet yaşlı, hasta, zayıf, her sene, her an daha geriye geliyor, iyileşmiyor. Ve da fazla yaşlı değil, genç olabilir, orta yaşlı olabilir, ama öyle bir hastalığa yakalanmış kız zavallı kişi, hastalığı, geçici bir hastalık değil. İşte o, bu gibi durduğu kişi ne yapacak? Fidye tün ramazında oruç tutmayacak. Bunun yerine her gün bir fidye yani fıtra verecek. Bunun ne kadar ölçüsü bunun nedir? taam miskin. Bir fakiri bir gün doyuracak kadar. Yani aç olan bir fakiri günde iki öğündür esas şeriatta. ...sabah akşam doyuracak kadar. İsterse... ...böyle bir fakiri... ...sabah akşam ama fakirin... ...aç olması şartıyla... ...onu doyurur. İster evinde... sofrasına oturtur. İster komşu ise ona yemek... ...ekmeni götürür. Dilerse lokanta yer gösterir. Yedirebilir. Dilerse... ...karşılığını... ...para olarak da verebilir. فَمَنْ تَتَوْوَا خَيْرًا فَهُوَا خَيْرٌ لَهُ Bir kimse bu tetavu nafilesinde hayır yaparsa, yani daha fazla yaparsa, mesela fakire daha fazla yedirirse, daha bol yedirirse veya da para olarak verdiği zaman daha fazla verirse vermesi şart değil, nedir? فَهُوَا خَيْرٌ لَهُ bu o kimse için daha hayrıdır. Sıra çünkü daha çoktur. Peki bir kişi Ramazan ayında hastayım diye yani kendisini biraz zorlarsa tutabileceği durumdayken ama hastayım diye boş verip önemseyip oruç tutmasa ya da yolcuyum diye oruç tutmasa ne olur? Veyla buyuruyor. Ve entesumu hayrün lekü. Oruç tutmak sizin için daha hayırlı Mevlam buyuruyor. İlim kuntum talemün eğer Ramaz ayının kıymetini orucun değerini bile bilseniz. Veyla buyuruyor. Tabi elhamdülillah dinimiz şeye bir kolaylık vermiştir. Mesela namaz da böyledir. Bir kişi ayakta namaz kılmaya gücü yoksa oturup da kılmasına izin var. E, oturmaya da gücü yok. Veya da oturabiliyor ama diz üstüne oturamıyor. Bağdaş kurur. Bağdaş da kuramıyor. Ayağını uzatır. E, Beli ağrıyor. Dayanması gerekiyor. Dua edenebilir. Yani dinimiz elhamdülillah kolaylık vermiş. Yeter ki kul kaçamak aramasın, kullanı yapsın. Hatta bir insan namazda bağdaş kurup oturmaya ya da duvara, kanepeye dayanıp en oturmaya da gücü yoksa yat yerden kılabiliyor. Şimdi bunun gibi oruçta da, oruçta da burada, Mevla'm bize burada, üç örnek verdi. Biri hastalık nedeniyle oruç tutmasa Ramazan'da olabiliyor. Ama bayrandan sonra günle gün tutmak şartı ile iyileşince tabi. Yine bir insan Ramazan günlerinde yolculukta bulunsa tutması olabiliyor. Ama bayrandan sonra günle gün tutması şartı ile. ikisi. Yine Mevlam bize buyurdu. Bir kişi pirifali yani çok yaşlı Artık her gün daha zayıflıyor. Zafiliğe gidiyor. Ölüme yaklaşıyor. İleride iyi olma ümidi hiç yok. Tutamıyor da, dayanamıyor da. Veya da genç de olsa, orta yaşlı da olsa, öyle bir hasta yakalamış ki tıbben geçmeyecek hastalığı. Hastalık geçmeyen, telaffuzluğun bir hastalık her gün geriliyor. İleride tutma ümidi yok. Buna ne yapacaklar? Bunlar oruç de kaza yapmayacağı için günle gün bir fidye, çöte verecekler. Aa Mevlan buyuruyor. Bunlar, bunlar her ne kadar oruç tutmaya tutmaya izin verilmişse de oruçmaları daha hayırlı Mevlan buyuruyor. Neden? E, Ramazan'ın bir kutsiyeti var. Ramazan'ın bir faziyeti var, namazının bereketi var Ramazan. Yani bunu gözler gözleri görüyor, yaşanıyor bu. Ramazan'dan tutmak Ramazan'daki hava insana vermiyor. Ramazan'ın başka bir feyizi var. Melekler geliyorlar, ciğerden kapıları açılıyor, cehennem kapıları kapanıyor, şeytanın zincire vuruyorlar. Sonra elhamdülillah, yeryüzünde küre ağzın her tarafında Yüz milyonlarca Müslüman oruç tutuyor. Tabi yeryüzü bir nurlanıyor. Onun için Ramazan'da sevapları çok kat kat veriliyor. Elden geldiği kadar kişi kendini tehlikeye de atmadan oruçma çalışması gerekiyor. Bir de bunun dışında hamile kadınlar, gebe kadınlar. Eğer çok zayıf kalmış, kansız kalmış, aşırı zafiyette. Oruç hem kendine hem de karındaki yavrusuna, bir zarar gelecek. Bu tabi tıbben böyle bir kesin bir şey varsa, bu da Ramazan günlerinde oruç tutmaya biliyor. kaza yapması şart değil. Yine emzikli kadınlar ufak çocuğu ona süt veriyor. Eskiden tabi böyle çeşitli mamalar yoktu. ancak süt verilirdi. Eğer bir annenin sütü yoksa süt anne tutulurdu, para tutulurdu. E günümüzde elhamdülillah tabi mamaların da yardımı oluyor. Bir takviye oluyor. Yani günümüzde mümkün olduğu kadar tabi ...kadının her ne kadar emcik de olsa... ...tutma çalışmalı. Ama artık aşırı zafiyet geldi. E, sütü tamamen kesiliyor. E, çocuk başka bir şey yemiyorsa... ...o zaman böyle bir kadın da... ...Ramazan'da... ...oruç tutmaz. Yer içer. Sonradan kalitle de gerekiyor. Demek ki... ...Ramazan orucu elhamdülillah... Müslümanlara farz ve mükellefin mükellef olan Müslümanlara farz nedir mükellef olan Müslümanlar yani bülu çağını ermiş ve akıllı olanlar çünkü bülu ermemiş ona oruç farz değil tutarsa tabi sevabı oluyor muhtemelen sevabı oluyor bir de şu konu inşallah açıklayayım bir çocuk, kız olsun, erkek olsun tabi, bülüva ermeden önce, oruç tutabildiği kadar, namaz kılsa kılabildiği kadar, konukusu okuyabildiği kadar, Allah'ın zikresi yapabildiği kadar. Ne oluyor? Bunun sihapları o çocuğun amel defterine yazılıyor buraya. Birikiyor bunu. Şimdi diğer bir çocuğu ele alalım. Diğer çocuğun annesi, babası. Eğretlerine güya acıyorlar. Aslında bu acıma değil. Güya acıyorlar da. Ama yavrum işte zayıftır, küçüktür. Hatta çocuk hissediği halde oruç tuturmuyorlar E çocuğa namaz kıldırmıyor. çocuğa koal öğretmiyor. Tamam Çocuk gülü erinceye kadar namaz farz değil, oruç farz değil. Hatta çocuğa günah da yazılmıyor, ama siyahları yazılıyor. Şimdi iki çocuğu el al aldık. Biri henüz daha gölü ermedi, ama oruç tutma çalışırken geldiği kadar namaz kıma çalışıyor, konukma çalışıyor, bir şey yapma çalışıyor. Çünkü kırık yazılmıyor. Ama sahabı yazılıyor. O çocuğu bülüşe erişince kadar onun dirikmiş bir sahabı oluyor. Diğer çözünür ise yok bu yok. Bunun için evimizden gelir inşallah teala çocuklarımıza da mesela kız çocuğu daha küçükken başı örtülse. Küçükken daha. Evet farz değil. Farz değil ancak bir kız kadın halini gördüğü zaman o zaman böyle ermiş oluyor. O zaman buna fazla aynı olmuş oluyor, Kesin fazla olmuş oluyor. Ama daha öfterse ne olur? Bak sevabı birikiyor madde. Böyle sevabı birikiyor. Birikiyor. Tabi yarın mahşerde ne olacak? Hem biliyordansiyat ibadetinin sevabı hem çünkü yaptığı sevapların sevapların yeküğünü bir tane kuracak. Şimdi gelelim inşallah. Oruç nedir? Arapça es -savum, yani savum denir buna. Savum tutmak anlamına geliyor bir şey. İmsak da buradan geliyor. Tutmak. Huve terkül ekli ve şirbi vel Üç şeyi terk etmek ile Oruç oluyor. Biri ekil, yeme içme. Yalnız yeme. Eki yeme anlamına geliyor. Demek ki bir kişi oruçlayırken bir şey yemeyecek. Veşir bir meşrubat su içmeyecek. Velvat'i. Ve evli olan kişi tabi ailesi münasebette bulunmayacak. Peki ne zamandan ne zamana kadar? Minel fecri ile Grubi Fecir, yani Feris Sadık denir buna. Türkçe'ye de buna Tan Yerin Ağrması denir. İşte Doğu'da, Doğu'da, tabii Güneş doğmadan önce bir beyazlık bilir, ip şeklinde. Bu da başlar. Feris Sadık da. Bu doğuda, ufukta, ufukta ip gibi beyazlık belirdiği ana şecir denir. İşte o andan ki takiverin yazdığı imsağ vakti o odur işte. İşte imsağ vaktinde orca başlanır. Orca başlanır. Yalnız bir önemli bir nokta var şimdi burada. Eskiden aşağı 20'sin 20 sene önce. Türkiye'de diyanetin yaptığı bütün takvim hesaplarda imsak vakti bir 10 dakika önce alınırdı. İhtiyaten bir tedbir olarak alınırdı. Buna temkin vakti denirdi buna. Eskiden 20 sene önceki Ramazan'ı yaşayanlar bilirler. Eskiden Takvimin yazdığı imsahte geldiği zaman önce camilerde sala verilirdi. 10-12 dakika sonra da sabezin okunurdu. İşte 70 kadar önce Diyanet bu kurallarını değiştirdi. Temkin vaktini kaldırdı, imsağ vaktini en son sınırına getirdi. Yine günümüzde bazı takvimler. İmsak vaktini eski usul yazıyorlar bazıları. Ama bugün uygulanan diyan resmi uygulanan diyanatın takvimidir. Şimdi Diyanet'in imsak vakti takvimi. En son sıra geldiği için oraya pek yanaşmamak gerekiyor. Yani mümkün olduğu kadar takvimdeki imsak vaktinden hiç olmasa hiç olmasa 5-6 dakika önce yeme içmeye bırakmak gerekiyor. Bence. Garanti olması için. Yoksa tam imsak vaktinin sonsına sınavına getirilirse ki Zaten da sabah vakti girmiş oluyor. Ezan başlamış oluyor. O anda bir şey yenirse oruç tehlikeye girer. Yani oruçta kişi başlamamış olur. Olabilir. Bunun için buna dikkat edelim inşallah Teala. Takvimlerdeki imsak vaktinden hiç olmazsa 5-6 dakika, hatta 10 dakika önce olsa daha kesin, daha garanti olur. İller grubi, bu başlaması. Ne zamana kadar? Grup nedir? Güneşin batıda batması. Yani güneşin üst kenarı. Ki insan yaşlı yeren batı tarafı düz olsa, gibi açık olsa, Güneş'in üst kenarı batıda uzakta kayboldu mu? Buna grup deniyor. İşte o anda akşam ezanla vakti giriyor. Orucun da vakti orada tamamlanmış oluyor. Bu arada olacak. Mealiyetin niyetle birlikte bir kişi bu vakitte yani bir kişi imsaf vaktinden sonra akşama kadar bir şey yememiş, bir şey içmemiş. Gerek Ramazan'da gerek Ramazan dışında. Ama eğer oruç tutmaya niyetli değilse oruç sayılmıyor. Her ne kadar bir şey yemese de hatta kişi geceden bir şey yemese olur, derdi olur, hasta olur, acele işi olur, yolcu bir şey olur, perişan olur. Allah korusun kişi. Hiç daha olmaz, bir şey olmaz. Demek ki bir kişi imsak vaktiyle akşam ezan arasında ağaçla durursa ama oruçma niyeti yoksa ne geçirmiyor. Niyet çarptır. Nedir niyet? Aslında niyet şudur. Bütün niyetler, bütün niyetlerin kişinin yapacağı işini kalbinden geçirmesi buna azim etmesi. Yani buna kesin karılık olması bunda Mesela işte geceden niyet ederse, niyet ettim Ya Rabbi yarın gün diye. Eğer imsak fakir niyet ederse, niyetin bugün hoş diye, Allah niyet eder. Yani dille söylemese bile olabilir, yeter kaybiden geçsin, azim olsun. Peki her niyetinin niyeti olur mu? Olmaz. Min ehlihi. kiminki oruç tutma ehliyeti varsa onların niyeti niyettir orucu oruçtur. Vehüve Müslümün, akılın tahir. Şimdi kimin oruç tutma ehildir? Ta Müslüm olacak. Demek ki bir gayrimüslim, yahudi Hristiyan, müşrik, putperest yani İslam inancının taşıyan bir kişiye e sağlık bedenleriyle işte kilo vereyim diye başka bir amaçla o da oruç tutmaya niyetse Ese oruç olmadı önce iman edecek sonra utacak Uğut harbi bir Uğut harbi yapılırken, müşriklerle hatta savaş en böyle dehşetli bir anında bir Yahudi Medine bulunan bir Yahudi da geldi. Hatta bu Yahudi önce Yahudi alimlerine gitti. Dedi ki onlara bakın de bizim kitabını yazan son peygamber budur. Azı Muhammed de. dedi. Bak şu anda Uda savaşıyor. Gelim ona yardım edelim dedi. Allah bizim onu soracak. Bu hak peygamber bu. Son peygamber bu işte bu dedi. Tam diye bunu kabul etmediler. Kendisi geldi. uğuda geldi. Kızını kuşarmış. Önce peygamberi geldi. Şöyle dedi. Yarısıyla Allah. Ben buraya sana yardıma geldim. Cihada düşman savaşmaya gelin varış Allah. Hemen savaşa gireyim mi? Önce iman mı edeyim. Peygamber buyurdu ki, önce iman edeceksin ki, sonra cihadin fiise olsun. Peki varış Allah. Peygamberimizin yanında hem ayakta orada Kirim getirdi, İslam dinine kabul Müslüman oldu ve şere burdu hatta. Yarışsın Allah. Ben burada şehit olursam benim bütün malımı cennet harç Sonra Allah diye savaşa girdi. Şehit olarak meleşe. Şehit oldu. Demek ki bakın savaşın, savaşın en kritik bir anda geldi o huda. Sordu yarışoğlu hemen gremi savaşa. Savaş çok kritik bir durumda ama imam ödeyim peygamber öyle buyurdu ki ona o kritik anda önce iman edeceksin ondan sonra şiad olacak böyle buyurdu bunun için demek ki İslam inancını taşımayan bir kişi oruç niyet etse olmaz ikincisi akılün Akıl yok. Allah korusun. Mecnun. Yani deli. Niyetin ne olduğunu bilmiyor. Orucu hafına ak vermiyor. Ama orucu duyuyor. Ben ortayacağım diyor. Olmaz. Yine bir sabit çocuk. Üç, beş yıldan bir çocuk mesela. O da niyetin ne olduğunu bilmez. orucun ne olduğunu bilmez. Ortayacağım diyor aklı ten tende oruçlıyım diyor. Bu da olmaz. Ama bülü çağına ermeyen bir çocuk mürayka dediler buna ki mesela 10 15 yaşlarına gelmiş bir çocuk hatta 7 yaştan sonraki bir çocuk oruca aklı erdiği için niyeti derse o niyeti sahidir, orucu oruçtur. Yine hasıla bu şekilde bir kişi epi hasta olsa, oruç kinesine farz olmayacak kadar hasta bile olsa, ama ben oruç tutacağım derse, niyeti niyettir. Sefer de böyle. Uzun yola gidiyor Ramazan'da, kamyon şoförüdür, şudur budur, yükleri vardır, çok telaşı vardır, ağır işleri de vardır. Ama buna rağmen oruç niyeti derse, niyeti niyettir. Ayrıca, tahirün bin hayldin ve nifasin bir kadın ramazan günlerinde adet halinde ya da doğum yapmış yeni doğum yapmış nifas halinde da niyeti sahih olmuyor oruç, orucu oruç olmuyor bunda demek ki bir kadın adetli iken ben orutacağım dese niyet etse de niyeti bunun geçerli olmuyor sahih olmuyor olmamış oluyor. Bil'in kıtta'i ancak bir kadın Ramazan günlerinde adet halinde oruç tutmuyor. Gece uyandı. Sahur Yemen'den az önce uyandı. Baktı, kontrol etti. Ayetten kesilmiş, temizlenmiş. Biraz gelmiş açık konuşalım. Ya da doğumdan nifaz kanı kesilmiş. Bu biraz gelmiş temizlenmiş ama şimdi bu kadın banyoya girse yıkansa geç kalacak tabi genelde sarı yemeğini hanımlar hazırlarlar e, çay demeyecek mesela yemek yapacak ısıtacak sofra kuracak şunu mu yapacak e, eşine çocuklarına kaldıracak onlara kaldıracak e, yıkan banyosu yıkansa Geç kalacak, bunları yapamayacak. Kadın ne yapar? Bir tehir eder. Yemeğini hazırlar, sofrasını hazırlar. Çocuk eşini, çocuğunu kaldırır, yemeğini yerler. Yemeği sonra kadın ne yapar? Güneş doğmadan önce sabah kılması gerektiği için bulaştığı bırakır icabında. Diğer işlerine bırakır. Ondan sonra bayını gider, güzünü alır. Temizendir sabahımız dıklarda. Yani bir kadın adetten temizlendi mi, gece temizlendi mi yıkanmadan da niyet edebiliyor, oruca başlayabiliyor. Ve vesîhı somun cünübi. Yine bir kişi uyandı, imsavakta uyandı ki ya ihtiram olmuş. Veyahut doğal olarak eşinin hasta bulunmuş. Hemen yıkaramamış, uyup kalmış. Uyandığı baktaki e, cunup halinde yıkanması gereken bir halde kendisi. Ama yıkanmakla meşgul olsa yemek yemeye zaman kalmayacak. Bunun için bir ağzını üç sefer çalkan, elini yıkar. Yemen o halde yer. Ramazan'da. Yemen o halde yer. Ramazan yer. Niyetini yapar yani cümlemekten orucu başlanabilir kadın da alttan temizlenen kadın da yıkamadan niyetini yapar oruca başlar yemekten sonra yalnız ne var ki güneş doğmadan önce sabah namazına kılabilmesi için acele eder yine bayonu yıkanır ondan sonra tamamını namazını kılar orucu oruçtur Peki bir kimse oruçluyken yıkanabilir mi? Yıkanabilir. Yalnız İmam-ı Azam Hazretlerine göre yazın aşırı sıcak günlerde bir kişi serinlemek amacıyla suya girse, e, duş alsa biraz mekru oluyor bu. Orucu yine bozulmuyor, biraz mekru oluyor. Ama bunun dışında bir kimse Ramazan günlerinde oruçluyken terlemiştir, üstü başı kirlenmiştir veya da gusur eden bir hal olmuştur günüz olabilir tabi. Olmuştur. Bu durumda kişi banyoya girer, yıkanır. Yıkanır. Yalnız bir burada incelik var. Ağzına su verirken burnuna su verirken dikkat etmesi gerekiyor ki su boğazdan kaçmasın. Bu arada bence. Ağzına suyu bolca alır. Fazla başını kaldırmaz. Ağzına suyu bir gezdirir. Dikkat eder burada. Yine sıkar burada. Döker. Yine burnuna su verirken dikkat eder ki burnuna açınca boğazda su kaçabilir. Boğazdan burnuna su kaçmasın. Buna dikkat eder. Yıkamırken kulağından su girmesi Orucuna hiç bana vermez. İşte bu şekilde demek ki oruca başlama gerekiyor. Bir de sahur yemeği ne kalmak? Buraya Peygamber Aleyhisselam adetleri tesahharu fin nefis suhuri merkez. Pesahharu sehervata kalkınız yani sahura kalkınız sahur yemeğini yiyiniz bu peygamberimiz. Neden? Seyinle füsur-ü berekaten. Çünkü sahur yemende o zamanda bereket vardır buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Muhteremler. Şimdi bazı kişiler oturuyorlar geceleri sonra Epey geç vakit tabi oluyor. Tekrar kalkma üşünüyorlar da uykuları bölünmesin diye hemen atışlı yiyip yatıyorlar. Neyet ediyorlar. Olur mu? Tabi olmaz, denemez. Olur. Olur ama sahur yemeğinin bereketinden o sahur vaktinin feyzinden yoksun mahrum kalıyorlar muhteremler. Bunun işi işte elden geldiği kadar inşallah Savur yemene kalkmalı mı Hatta kişinin rahatsız da olsa, o anda iştah olmasa bir o tutmanızd oldan sonra su ile bile olsa kalkması gerekiyor. Savur yemeni de acele etmeme gerekiyor. Mesela beş buçukta falan aşağı yukarı, bugün bu saatte, tabii saat geri alınacak. bu buçuğa inecek aşağı yukarı. Efendim üçte olmaz mı? Olur da. Yalnız sahur yemeğini biraz da geri almak daha makbul. Geri almak daha makbul. Tabi son sırrına getirmeden yani insan vaktine beş dakika kalıncaya kadar bir zamanda bakar geriye almak kahveri daha eftal. İftar ise acı etmek daha seyahat ise Çünkü Mevlamız buyuruyor Hadis-i Kutsi'de Kullar ama en sevgilisi en acelihüm fıtramı buyuruyor Mevlamız. Kim ki iftarda acel ederse o bana daha sevgili buyuruyor Mevlamız. Şimdi bir çocuk henüz daha böyle ermemiş. Ramazan günleri içerisinde arada böyle erdi. Ya da bir garim Müslüman İslam'a gelse, evle belaga sabiyyün, ev esteme kafirün, ev ökame misafirün, ev taharet haizün ev nüfesa. Şöyle buyuruyor, mültekat aldım bu ibareyi. Sabit çocuk Ramazan başında daha itiram olmamıştı. Ya yani kız saat günlerini daha görmemişti. Ramazan günlerinde bülüve erdi. Erkek veyahut da kız. Bir gayrimüslim, Müslüm olmayan bir kişi Ramazan günü içerisinde Elhamdülillah nasip oldu. Müslüman oldu. Veya da bir sefir olan kişi mukim oldu. Mesela buradan gece bir yere gitti. niyeti orada kalmamakta fazla. Fakat gittiği yerde karını verdi. Orada on meşin daha fazla kalmaya. Ya da kendi vatanı aslına döndü. Evet i ya da bir kadın adetli ramazan günlerinde tabi gece oruç başlamadı gündüz adetimizendi lezimi hı imsahı bekiyeti yemihi bunlara o günün kalan kısmından oruçlu gibi bir şey yemeleri gerekiyor bunlara şimdi Tekrar bu ve karşı geldi. Demek ki bir çocuk bir çocuk gönlüz uyudu. ilk itiraf oldu. Kuşçu vaktinde, öyle vaktinde. Tabi itiraf böyle erdi. Artık mükellef oldu. Artık İslam'dan sorumlu oldu. Ona oruçlamaz farz oldu. Tabi gece henüz daha böyle ermedi için oruca kalkmamış olabilir, başlamış olabilir, ona o gün oruç farz oluyor. Farz oluyor ama tabi yarım oruç olmaz, o gün oruçta sayılmıyor. Ne yapacak bu çocuk ama itinamalıktan sonra bu çocuk kalın kısmını bir şey yemeyecek artık. Bunun gibi bir gayrimüslim de gönül Ramazan'da Müslüman oldu. Öyle ikine vakti Müslüman oldu. İslam'ı kabullendiği andan itibaren o da mükellef olduğu için demek ki akşama kalan, kalan kalan kısmında o da bir şey yemeyecek. Neden? Ramazan bir de hürmeti var. Buna vacip, ita vaciptir buna. Yine bir sefir olan kişi seferde geliyor. Oruca başlamamış. Orucu değil seferde. Yolda bir şey yiyebilir. Yapabilir. Bu Yolcu olan kişi gittiği yerde 15 camile ettiği anda o günün kalan kısmında bir şey yemez. Ya da yolcu yolda oruşu değil yolda bir şey biliyor. Kendi vatanına geldi, kendimevetine geldi geldiği anda öyle vakte geldi. İkinci vakte geldi oruşu değil ama Ramazan hürmetine ne yapacağız? Müküm oltan sonra o günün kalan kısmında da bir şey yemeyecek. Evet taharet hafizim. Adetli bir kadın adet halinde gece tabi adet halinde iyiydi oruca başlamadı. Evet, başlamadı. günüz temizlendi. Saat 10'da, 11'de, 12'de, 2'de, üçte. Her neyse öğleden sonra temizlendi kadın ne yapacak bu kadında da sonra yani beyaz geldi hala tam temizlendi yıkanması beklemeden bile bu kadın o günün kalan şey yemeyecek yemeyecek ben nasıl oruçlu değilim bugün oruçlu değilim bugün halim diye temizlendiğinden sonra bir şey yemeyecek bir tabi bunun olur Mesela bir kadın gece temiz, oruca başlamış. başlamış. Gündüz o ayetini gördü, o da ne yapacak? E, nasıl da ben oruca başlamıştım da, bir şey yemeyeyim demeyecek, o orucunu bozacak muhtemelenler. Şimdi de gelelim inşallah, orucun bozulması... Tabii her şeyin bir bozulması da var. Orucun bozulması da üç halden biri olur. birinci hal nisyane deniyor unutmak ile. Bir insan oruçlu olduğunu unutarak bir şey içerse ne olur? İkincisi hata ile. Oruçlu olduğunu biliyor Amacı orucunu bozmak değil ama hatayla orucu bozuldu. Bu ne olacak? Üçüncüsü oruçluğu Ramazan ayında niyetli Allah korusun orucunu kasten bozdu. Hasta filan değil orucunu kasten bozdu. Bu ne olacak şimdi? Önce gelin inşallah unutarak içeyip içmeyi en başlığına gelelim inşallah. Lev ekele. Ev şerife, ev camia, nasiyan. Nasiyan. Lev ekele. Bir insan Ramazan ayı içerisinde oruçluyken, tamam, Ramazan dışında da o geçerli tabi konu. Yani bir kişi oruçluyken unutarak bir şey yerse, ne kadar yerse İstersa tık kapatıp karını doyursun bakımında. Ama oruçlu hiç bilim unutmuş. Oruçluğun bilmiyor. Oruçlu diyor ama oruçlu unutmuş. O kişi ondan yedi bundan yedi hatta sofya kurdu tık kapatıp doyurdu. Ev şerebe işte, Su içti, işte gazoz içti, ayran içti, limonatı içti, çay içti. Ev cami'a hatta cima yani cinsel rahatsız bulundu, unutarak nasiyen la yüftiru orucu bozulmuyor bak, öyle bozulmuyor kavli ve vesselam peygamben şöyle buyuruyor hadis ı şeriflerinde İda ekele sa'imi nasiyen evşirbe nasiyen oruçlu olan bir kişi oruçlu iken Unutarak bir şey yese, onu da bir şey yese, fiin nama o bir rızık ki sakallı aleyhi, Allahına ettiği bir rızıktır, onu yedi. Fala kullu aleyhi orucu bozulmaz, buna yerine kazana gerekmiyor muhteremler? Buracı belli belirim inşallah. Allah korusun bazı kişiler unutarak bir şey yiyince hele de böyle fazla yemişlerse sonradan eyvah ben yedim karımı doyurdum şu suyumu içtim çayımı içtim limonata içtim şunu bunu içtim orucum bozul diye Allah korusun yerlerse o zaman hiç tehlikeli bunun için demek ki bir kişi unutarak yedi az çok yedi içini içti Hatta eşi münase bile bulunursa ikisi unutarak böyle bir şey olsa bile demek ki bu orucunu bozmuyor. orucu bozmuyor yalnız. Burada mesele var şimdi. Ağzında lokmayı çiğniyor. Ya kendi hatırladı ya da buna hatırlatıldı. Oruçlusun Ramazan diye. O lokmayı... Artı yutana gitmemiş daha ağızdan daha dışarı çıkarabilir. Önemsemeden o lokmayı yutarsa işörü işte bozuldu mutlaka bozuldu. Ne yapacak? Kendi hatırladığı anda nerede olsa olsun onu çıkaracak. Evetmiş de ayıbolu şu yolda molda yok mu Nerede olsa olsun demek ki su içerken bir şey yerken aklına geldiği anda aklına geldiği anda hemen onu tükürecek, atını ağzını çakalayacak bir şey gelmiyor peki şimdi bir müslümanın yanında diğer de müslüman, oruç da bilinen bir kişi bir şey yiyor, unutarak yiyor, onu gören kişi onun ne yapacak şimdi ne yapacak şimdi bir kişi bakacak Ramazan edelim. Oruç bilir herkes bilinir Müslümanların. İşte bakacak kişi, bir Müslüman kardeşi, oruç tuttu, tutan kişi, ama unutana bir şey yiyor. Bunu şimdi ne yapacak bu kişi? O kişinin durumuna bakacak. O kişi biraz yaşlı, hasta, zayıf, yani oruçlarına zor tutan kişi ise, sizi çıkarmayacak. Sizi çıkarmayacak. O Olmak kişiye bir günah olmuyor buna. Söylemeyecek. Yesin. karnı doyursun, rısını yesin kişi bu şekilde. Bir zamanki artık yer, işler, karnı doyurur. Ondan sonra söyler. Vakti Ramazan'da sen yedin içtin. Eyvah! Yok bir şey yok der. Tamam. Ama mesela bir genç kişi e, sağlık sıhhatı yerinde sağlam kişi bir şey yiyor. Ona söyleme gerekiyor bu defa. Erkeği bunu göre söylemez, ona mekru oluyor, kerat oluyor. Yani biraz sakıncı oluyor söylememesi, söylemesi gerekiyor. Demek ki bir kişi unutarak bir şey yiyor ama unutarak yenen kişinin sağlığı saati yerinde ikişse onu söyleme gerekiyor. arkadaş bak kardeş, evladım evladımı işte her Bak Ramazan'dı unuttun galiba. Söyleme gerekiyor bunu. Demek ki unutarak yeme içmede hatta eşyalar bulsa bile unutarak orucu bozana gelmiyor yerine kaza da gerekmiyor. İkincisi hata ile. Hata nedir? Hata ile oruç olduğunu biliyor, orucunun da istemiyor ama hata ile. Bu genelde işte abdestte, gusülde ...boğazına su kaçması şeklinde olabilir bu da olsa. Böyle olabilir bu. Yapsa alırken An çalkarken bozulmuş, boğazdan kaçtı. biliyor biliyordu. Ya da banyoda gusül abdest alırken boğazını su verdi, gargara yapıyorken başını kaldırdı, boğazını kaçtı. Oruç burada bozuluyor. Bozuluyor. Ne var ki hata ile kasit olmadığı için hata olduğu için güne gün gerekiyor yani kaza gerekiyor. Bunda kafacaz yok bunda böyle. Yani şunu belirtelim, bir kimsenin bu şekilde yani hata ile orucu bozursa, artık orucun bozul da gelmişti şey yemez ama Ramazanda. Ramazan ömreti vardır. Kalan o günün kısmı yeni bir şey yemez. Bayram ettiğe güne gün tutar. Şimdi gelin inşallah bir de orucu Allah korusun, ümmeti hamlemiş Müslümanları orucu kasten bozmaya kasten bozmaya. Bu da iki ayrılıyor şimdi. Böyle. Orucu kasten bozmakta bazen yalnız kaza gerekiyor yine de. Bazı hallerde hem kaza hem kefar gerekiyor. Peki kaza nedir, kefar nedir? Şimdi kaza diyor aslında bu Arapçada datör edilir kala günle gün tutma demektir. Kefaret ise kefaretin de bir özelliği var. Kur'an'da geçen ziyar kefareti vardır. Onun gibi olması gerekiyor. Nedir bu da? Eğer köle devri olan bir zamanda olsa Müslüman olan kişi yok kişinin de kölesi varsa ya da o kişinin köle almaya gücü varsa, demek ki bir kişiye kefaret geldiği zaman, bu kişi ne yapacak? Gücü varsa köle azadına, köle azad edecek. İslam'ı kokulduğu bakıyorum, Kur'an muhteremler. İslam köleyi birden kaldırmadı. Çünkü imkansız bir şey demeli. herkes 3, 5, 10, 20 de köleler ondan var. İslâm'ın vardı. Şimdi köle o kişi tabi malı mülkü onu parayla almış. E bunu bırak deyince birdenbire peki parayı verdi ama alırken yani İslam devleti bunu karşılamalı ki ona köy yasaklasın. Tabii o dönemde İslam böyle bir şey geliyor yok İslam'a yaptı. Ayrıca eğer o İslam geldiği dönemde kölelik birdenbire kaldırılsaydı köle birdenbire yür olsalardı e, sosyal patlama olurdu mu neden köle kimse köle değil yani kölenin bir tek dinisi yok Üstten giydiği de efendisine ait değil mi yani ona kölenin hiç ama hiçbir şey köle On binlerce köle birden bire azaldı, hürredi birden bire. Peki nereye gidecek bunlar? Kalacak yerleri yok. Bir çadırı yok mu Bir yastığı yok, yatağı yok, yorganı yok, bir ayakkabısı yok böyle. Işi gücü yok. On para cebinde parası yok. Akşam ne yiyecek bunu yiyecek tabii böyle. Bunun için İslam bunu birden kaldırmadı. Tedrici böyle, tedrici. İşte uruk kafartında önce mevlam küle azadını, yine yemin kafartında öncelikle gücü yetene yemin köle azadını koydu bu şekilde böylece. Yine bunun dışında küle azadının sevapları olarak, sevap olarak da buna böyle büyük sevap verdi böyle. Böyle tedricin yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş küle kalkacak yani. Demek ki bir kişiye orucunu kasten bozduğu için e, kafaret nedir bu. Önce köle varsa, o kişinin de köle azadına gücü varsa bir köle alacak, onu azalt yani hür edecek. O köle için kavuşacak. Buna gücü yok tabii köhede bayağı kıymetli para. Bu kişi ne yapacak bu defa? Oruçacak 60 gün. 60 gün oruçacak. Hem de hiç kesintisiz ara vermeden. 50 gün tuttu oruç. Ara tuttu. 51. günü hastanadaymış şey yoldu oruç tutmadı o günü. 50 gün orucu yandı. Kefal orucu yandı. Ama nafte dönüşüyor. Sabırsız ölecek. Ama başım koptu. Tabii kadınlar için bunun bir ayrıcalığı vardır. Eğer kadın bu kefat tutarken kadın adetini görürse o tabundan muaf oluyor. Kadın ad günlerinde tabi oruç tutmuyor. Yalnız kadın adetinden kesildiği gün mesela gece adet kesildi. Bir gün ara verirse tutmasa Onda orucu yanmış oluyor, oluyor. Peki bir insanın üzerinde borcu var. Kefart borcu var. orucu kasta bozulmuş. Üzerinde kefart borcu var. Bu ne yapacak? Demek ki kül azaltı yapma gücü yok. Altmış gün oruç. Daha bir de kaza 61 oluyor. Oruçturmaya da gücü yok ama şimdi bu kişinin olabilir. Gençliğinde orucunu bozmuştur, kasna bozmuştur, kefalet, gerital tutmamıştır. E şimdi hastalanmıştır yaşlanmıştır. Ramazanı bile zor zahmet yani yata yıkılayıp tutma uğraşıyor. Altmış tutması biraz daha gelecek. Ne yapacak bu kişi? tutma gücü yoksa ama, gücü yoksa altmış sene fakir doyuracak muhtemelen bakarız. Yani İslam'a nereden bakarsak hep böyle bir sosyal bir yardımlaş Aslında Allah isten diyor. Yani oruç Allah ödüyor orucu. Oruca başlamış. Kişi başladığı Ramazan orucunu kasten bozmuş. Allah isten ödüyor kul burada. Meylah meyve ne koyuyor? Önce bir köle azadını şak koyuyor Meylah. Köle azadını böyle. Neden mi? Kölelik böyle yavaş yavaş yavaş tükenecek bir çıkacak bence kural. Buna gücü yetmiyor. Tabi burada bir zorlama var şimdi bunda, bir suç var bunda, ursu altmış gün. Bunu yapamıyor. 60 tane fakir doyuracak. İsterse altmış fakire bulursa, tabii öyle güç bu ama bunlar savaştan doyurur. Bunu bulamadıysa. İste bir fakir 60 gün doyurur, isterse 60 fakire 60 fidye fitre para verir. Bu bak nedir böylece? İşte erandılla fakir kalmayacak, aç kalmayacak böylece. Aç kalmayacak. Bir sosyal yardımlaşma İslam'da böylece. Işte. Peki ne zaman kişiye hem kaza hem kâba gerekiyor? Yedi bir kaldağı vel kefareti bir kişiye hem kaza hem kefaret gerekir kime? Men şu kimseye ki camia. Ramazanda Eşil hanım ile münasebeti bulundu Kastel. Gündüz zamanı abi. serbest tabi. Kişi hanımı da kendisi de Oruç'a başladıkları halde, başladı halde hanımınla gündüz yani imsak vakti çıktıktan sonra hanımınla nasıl bulundu. Peki hanım istemedi, ağladı camanda, direndi. Ama güç etmedi kadıncağız, zor kullanarak onla birazcık da bulundu. Şimdi olacak. Erkeğe hem kaza hem kafart gerekiyor. Kadına yalnız kaza gerekiyor burada hatırlamalar. Çünkü ikrah ile yani zor kullanılarak bir kişi orucu bozulsa, bozulsa burada ona kafart gerekmiyor, gerekmiyor. Ya da olabilir ya mesela hanım oraya başlamamış adetiymiş e gün zaten kesildi yıkandı oruçlu değil. Kadın Gerçi bir şey yemesi gerekiyor ama oruçlu değil tabi kadıncağız. E şimdi koalancısı Allah korusun yani pek İslam'da yaşamayan kişi ise böyle haram günahı falan bilmeyen kişi ise orucuya başlamış ama demek ki böyle bir şey olursa hanımla beraber birlikte yine Hanına bu şekilde yani kaza gerekiyor yerine tabii, Kefet gerekmiyor. Ama her ikisi de oruçlu bile bile ikisi de kasten bu işi yaparlarsa o zaman hem erkeğe hem kadına hem kaza gerekiyor hem kemal gerekiyor muhteremdir. Gerekiyor. Bu ne zaman? Fiyedai Ramavale amden. Ancak bu Ramazan ayına özel ama bu. Bir kişi Ramazan orucunun dışında hatta bir kişi Ramazan tam orucunu kaza ederken bile mesela bayramdan sonra bir kişi üzerine kaza borcu var. Geceyi niyet etti, imsak yemeğini yedi, sağ yemeğini yedi, oruca başladı. Bir kişi bayramdan sonra Ramazan orucunu kaza ederken de ya da başka bir oruç derken, tutarken de orucunu kasten bozarsa ancak güne gündür. Ramazanın dışında Ramazanın dışında ne orucu olsun ister kaza olsun ister kefaret olsun ister nafile oruç olsun ne olsa olsun zaman dışındaki oruç kasten bozulursa ister eşyelim nasire bulun ister iyisi iyi bilsin. kasten bulursa onlarda da gerekmiyor. Güne gündür. Yanlış bu Ramazan mahsustur. Ramazan ayrı bir özelliği vardır. Ramazan bir saygınlık, kutsiyet hürmeti vardır Ramazan'ın. Demek ki bir kişi Ramazan içerisinde gece yemeğini yemiş yememiş, yememiş, yememiş yani, işte. yani kişi niyet etmiş oruçlu Oruçlayan kişi kasten böyle bir şey bulunursa. Ev ekele, ev şerife, amden. Yine bir kişi Ramallah içerisinde oruçlu iken, oruçlu olduğunda bile bile kasten kişi orucunu bozarsa, bir şey yerse, bir şey içerse bu işi işçi şeyle gıdaen ev devaen bir gıda. Yani bedene yararlı olan ve insanın tabiatının neyse hoşlandığı bir şey. Yani adeten yenilen bir şey. Örf adette yenilen bir şey yerse, böyle bir şey içerse ya da bir ilaç alırsa alırsa kastan. Bunlarda hem kaza gerekiyor hem kefat gerekiyor. ki kimse Ramazan'ın içerisinde Allah korusun ben artık topur yapma demiştim anda. Yani kasten orucunun sırrını bozmak için, yani sır kalıcı bozmak için bir kişi Allah korusun gıda olmayan bir şeyi mesela bir taşı yutsa Yutsa ne gerekiyor burada? orucunu burada kaçtan bozdu ama ama bedene yaralı değil ve adeten yenmeyen bir şey, ve kişinin iştahı çekmeyen bir şey. Yani bir toprak, bir taş yutsa, işte bedenin zarar vermeyi başka bir şey yutsa, burada yalnız kaza gelir, kefal gerekmiyor. Mekizâ ihtekâne ihtakâne bir kimse Ramazan içerisinde itikan yapsa. İtikan yani bugünkü şeyin deyimle lauman yaparsa. Aşırı kabızın dolayı işte barsa rahatsızdır. Aşırı sıkıl bir şey oldu da. Eğer bir kimseye Ramazan ayı içerisinde lauman yapılırsa tabi orucu bozuluyor. Ama yine buna günle gün gerekiyor burada. Kefat gerekmiyor bunun istihad istihad kişinin burnuna ilaç dalmazsa burununa da boğazdan geçse mesela burundan merhem böyle bir şey sürse ya da hafif bir ilaç damlatı da burunda kaldı boğazdan gitmedi olur mu olmaz bu olmaz ancak burundan verilen bir ilaç tabii su da olabilir boğazdan verilen bir su bir ilaç eğer boğazdan aşağı inerse orucu bozar ama günle gün burada gerekir. Burada buna kefer gerekmez. Evi aktara fi uzneyhi deva Bir kimsenin kulağına gerek kendisi gerek başka birisi ilaç damlatsa kulağına. Kulağın işine giderse bu da orucu bozar. Yine burada günle gün yalnız kaza gerekir. Yani şunu belirtelim... ...kulağa su kaçarsa... ...yani gusülde... ...şunda bunda yıkanılmada... ...kulağa su kaçarsa... ...orucu bozmaz. Bir şey gelmez burada böyle. Ama kulağa özel olarak... ...bilinçli olarak... ...ilaç damlatılırsa... damlatılırsa ilaç da içeri bir yana kadar giderse... ...iç kulağa doğru giderse... ...bu da orucu bozar... ...demek kulağa ilaç damlatılsa... Bu da orta iç kulağa giderse damla ilaçta orucu bozar. Burada yalnız kaza gerekir. Günle gün gerekir. Bu da yapar gerekmez. Göze gelince göze sürme çekme izin veriliyor. Yani göze ilaçta damlatılsa göze damlatılsa orucu bozmuyor. Yani sahih kavuş budur. Benziyor. Bazı kitaplarda bozarda da Fakat sahi olanı, yani esas güvenilir olan söz hangisidir? Demek ki göze bir damla damlatılsa. Hatta Şerif Efendi kitaplarında göze damlatılan damla kişinin boğazından bunu kişi fakirce tadını, acılığını falan fark etse bile ama o gözün damlayan az bir damla aşağı gitmez o göz yollarında en çerbele boğazda kaybolur gider bu orucu Demek ki bir kişi hastalığı sebebiyle yani göz rahatsızlığı nedeniyle kişi Ramazan günlerinde eğer damlatılmak gerekiyorsa gerekiyorsa tabii az bir iki damladır bu orucu bozmaz. Yapabilir buna. Ama olması daha iyi mi? Tabii daha iyi tabii aslında. Ama olsa olabiliyor. Diş çekmeye gelince dişin çekilmesi oruç bozulmaz. Oruç bedene giren bir şey orucu basar. Dişi orucu bozmaz. Burada bir şey var tehlike var, kanama meselesi var şimdi burada. Bu tabi kan yutmasa, yutulmasa oruç bozulmaz. Ama biraz güç tabii bu. Hatta diş çekmeden bile kişinin ağzına bir yaradan işte veya hatta diş eti arasından kan gelse ve bu kişi tükürdüğü zaman tükrüğünden eşit olsa yani tükrüğü pembemsi olsa veya hatta da kan daha fazla olup da bu tükrüğü kırmızıya doğru çalsa e, kişi bunu yutarsa orucu bozuluyor. Orucu bozuluyor bunun için diş çekmesi biraz tehlikeli oruçluyken çünkü kanama mesele var burada bu tabii tabi sürekli tüküremez kişi bunun devamlı bazen kaçabilir orucunu bozabilir bir insan ağzına kuru bir şey alsa ağzına koysa kuru bir şey alsa bu ağzına koyduğu kuru maddeden hiçbir şey ayrılmasa orucu bozmaz yani tabi kağıtı var yine oruç olduğu için örnek olarak buna sakız jikretleri veriyor fuka veriyorlar, fukalar şimdi bir şöyle buyuruyorlar çiğnilen bir sakız sakız çiğnenmiş yani o sakızaki ayrılan madde ayrılmış gitmiş bu çiğnenen sakızı ağzına alsa mekru oluyor mekru oluyor Orucu bozmuyor ama. Ama çiğnenmeyen yeni bir sakız hele cikretler tabi tadı var, şu su bu su var, kokusu var bunlar katkı maddeleri var. Kişi böyle çiğnenmeyen bir sakızı alıp da bunu çiğnerse yutarsa yutar, yutar, yutar, bundan çıkan maddeleri orucunu bozuyor muhtemelenler. O orucunu bozuyor. buna sakınmak gerekiyor. Bir de abdeste ve gusülde. Bir daha abdesti tabi ağzına su veriyor. Üç sefer su veriliyor. Gusülde tabi yine su veriliyor. Bu su herhangi tükürülse de tabi bu suyun ıslaklığı damahtan kalıyor. İşte kalıyor. Bu doğruca zarar vermiyor. Zarar vermiyor bu da. Abdelize ağzına su alıyoruz tabi. Islak kalıyor tabi. Tükürten sonra da zarar vermiyor. Ancak burada bir mesele var takma damak dişleri bir insan damanı ağzından çıkarır da yıkar hemen suyu aka ağzını alırsa bunu boğucu bu bozamaz dikkat edin eğer diş tak, diş mesela e, geçmeli çengel falan böyle yani sabit duran diş ise diş çıkarmadan aptal alsak o dişlerde kalan su zarar vermiyor. Damatada kalan su zarar vermiyor. Ama dişler çıkarılırsa, damak dışlara çıkarılırsa, musta yıkansa, sonra suyu aka aka onun ağzına alsa, tabanındaki suları yutarsa, orucuna bu bazar zarar veriyor. Bu. Bunun için takma olan kişi biraz şöyle hafif suyu belli belişemezse bitsin suları. İmkan varsa peşeteyle haviyonu kurulasın, ya da hiç çıkartmasın. O zarar vermez muhtemelen. Bir de oruçluyken kusma meselesi var şimdi. Bir insan kusa sen ne olur? Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri menkae la kaldı Aleyh. Bir kimse oruçluyken kusa. Yani kendi itiyarı, iradesinin dışında kişi, birisi bulandı. Genelde olur bu Ramazan başlarına daha fazla olabilir. Şimdi bir kişi oruçluyken kendi iradesi isteği olmadan yani ağzına parmağın sokmadı, bir şey yapmadı. Fakat kendi milisi bulandı, kustu. Ne kadar kusarsa kustun orucu bozmaz muhteremler. Bunu bilelim. Allah okuduğum bazıları biraz kusuyor. E orucun bozulu diyor. Orucu bozulmaz. Ne zaman bozulur? E istikaya amden. Bir kimse kasten kendini zorlayarak kendi su ile isteğiyle orucunu bozarsa o zaman da ağız dolusu Ebu e göre kusarsa o zaman orucu bozulur Bunu inşallah karşı var bu inşallah. Demek ki kusma meselesinde iki ayrı yöntem var şimdi burada. Biri kişi kendi isteğiyle bir zorlama ile parmakla sokarak kişi zorlayarak kusarsa kusarsa ve ağız doluysa kusarsa imayu Yusuf'a göre orucu bozuluyor. Kendi isteğinin dışında kendi uğraşmadı. Kusmayı istemiyordu. Ama birisi birden kabardı. Ağzına geldi. Kustu. Bunun oruca hiçbir zararı yok. Orucu oruçtur. Orucu tamamdır. Kaza gerekmez. Diğerine kaza gerekiyor. Daha bu kastemiş şey yapmadığı için yine kaza gerekiyor. Bir kimsenin ağzına biraz kusundu geldi ağzına geldi ama hemen geri döndü gitti gene böyle. Bu doğrucu bozmazdı. Yani geldi az olsu değil böyle. Böyle çünkü az olsa kim tutabilir. Ama ağzına böyle boğazen geçti, ağzına kusumtu geldi, geri döndü gitti hemen şimdi. Bu doğrucu bozmaz. Bozmaz. Bir kimse gece yemek yiyor. Yani sahur yemeğini yiyor. Sağda bakmamış. Ya sağda yanında, ya sağda durmuş. Ezanı duymamış bu kişi. Sonradan fark ediyor ki imsa çıkmış. Ezanları okumuş. O daha yemek yiyor. Orucu, oruç değil muhtemelen. Bunda ne yapacak? Sonradan günle gün bunu kaza yapacak. Gene, o gün gene bir şey yemez. Ama oruç sayılmıyor bu kişi. Demek ki imsak vaktini geçirdi kişi. Sofra geçirdi. Dağıldı. Dalgınlar geldi. Ezanı duymadı. Sağdığını göremedi. Ayarlanamadı. Her neyse hata etti kişi henüz daha erken zannederek yemeğini yavaş yavaş yedi. Batı imsak vakti çıkmış. 3-5 dakika bile olsa çıkmış oruç oruç değildir sonra yerine güne gün kaza eder. Ev terzi ünün grubu ve velem tavrup ya da bir kişi iftar vaktinde oturur sofrasına akşam ezanı bekliyor yani iftar vaktini bekliyor. Havada bulutlu, güneş de görünmüyor. Hava kararmış hatta ışık yakmış içamadaki kişi bir ses duyuyor. Ezan zannediyor. Şimdi geçen de böyle bir şey olmuştu geçen Ramazan'da komşunun biri iftar vaktinin 15 kala tevzine açmış başka bir yerden tevze ezan veriyor Ezan veriyor. Konuşta o televizyona gelen ezanı gerçek ezan zannetmiş akşam oldu ithal etmiş böyle tabi sorudan fark ediyor bu da ne olacak günde gün gerekiyor ne zaman ama ama güneş görmeyecek ama efendim işte ikinden da yarım saat bir saat akşama daha var hava açık güneş görünüyor efendim akşam oldu zannettim burada kefaret gerekiyor burada güneş görürse ancak buldu havada akşam yaklaşmış işte, bir ses duyuyor bunu ezam top topatılı zannediyor orijin bozarsa burada ne gerekiyor günle gün kaza gerekiyor bir de yağışlı havalarda yağmur olsun kar olsun muhtemelenler bir kişi oruçlu iken yağışlı havada ee, mesela yolda eşledi ağaç eşledi eşlerken e, tipli yağan bir yağmur kar ağızdan girdi yuttu bunu da bu doğrucu bozar muhtemelenler ya da birine konuşuyorken yağışlı havada tabi gene de düz yağış tafiyat şapbe gelmez de bu tipikli bir karışıktı zamanlar. Yağmur olsun, kar olsun. Kişi konuşurken, esnerken, işte ağzını açmış durumdayken eğer yağmur suyu ya da kar damlaları boğazından ağzından kaçıp da gıtarsa bunlara. yine orucu bozulur. Burada sahih kabulü yine bu kişiye kaza gerekiyor burada. Bir kişi sahur yemeğini yemiş. Dişin arasında bir parça kalmış. Sonradan kişi bunu yutarsa eğer bu yuttuğu parça nohut kadar nohuta yakın bir hacimde bir yedi ekmek olsun, et olsun, başka bir şey olsun böyle bir şey kalmışsa bunu kişi yutarken yutarsa bu da orucunu bozuyor. Çünkü bu nohut kadar olursa böyle. Ama susam gibi yani bir çiçek şey, şey, tohumu kadar böyle. Çok ince bir şey kalmışlar. Bu kişi çünkü yutarken bu yutarsa orucu bozmaz bu. Çünkü onu da engelleyemez kişi yok. Çok küçük olduğu için borcu orucu bozmaz. Bir kimse oruçluyken Dumanlı bir yerden geçiyor, bir ateş yakmış, yapmış da bir dumanlı bir yerden mı Ya da buhar, ya da bir toz kalkmış, olabilir diemen olabilir mesela Un un öteine diemenli böyle uçuşuyor, toz uçuyorlar. Tabii kişi oradan belki de sakınacak orada biraz, yutmaya bunu çalışacak. Gerçi ağzını kapasa, burnu tabii geri bunlar. duman, buhar geçerler, bu doğrucunun bozmayacaktır orucunu bozmuyor. Ama kendi kasten bir tütsü yapsa bir buhur muhur mesela bir şey yapsa da böyle onu çekerse orucunu bozar bu. Tabi oruçla ilgili muhteremler fıkıh meseleleri çok geniştir. Daha bazı konuda var. İnşallah bununla yeterine başlayayım inşallah. Çünkü çok uzadı mı akıla kalmıyor unutulur bunlar. Yalnız şunu belirteyim inşallah ibadetteki amaç ile tekvallıktır muhtemelenler. Tekvallık. Yani yalnız aç durmak, susuz durmak ve hatta sabırsızcasına ve Ramazan gitsin diye isteşecek olmak bu Allah korusun iyi bir şey değil. böyle. İmanın zayıflığının bir alameti belirtisi bu. İnşallah Ramazan-ı Şerif'i sevelim muhteremden. Ramazan gerçekten çok ama çok değerli bir ayı Ramazan ayı. Böyle. Allah katına çok kıymetli bir ayı Ramazan ayı. Böyle. Değerli bir ayı Ramazan ayı. Bunu yaralama çalışalım inşallah. Çünkü Ramazan içerisinde bir kişi oruçluyken uyusa günün Uyur tabi insan. Mesela namazın sonra yattı, uyudu. Kişinin uykusu ibadet oluyor bakınız. Yani kişi oruçlu olduğu için Yoksa ibadet. E, Hava nasıl oluyor? Bir veriyor. Bu da bir nevi tesbih yani zikir yine geçiyor buna oruç yani. Yine kişi oruçlu olan kişinin kılı namazın sabı da artıyor. Oruçlu olan kişi yaptığı her ibadetin sabı da artıyor. Bir de tabi Ramazan da olunca daha muhtaç böyle yani kat kat kat kat kat, kat diye bunlar Bunun için inşallah. Bu Ramazan ayının fey feyzinden, ruhsal zevflerinden maneviyatını inşallah yaralama çalışalım. İnşallah Teala güzel, bol siyap şey alırsak. Teşekkür namazımızı böyle terafin namazımızı inşallah güzel oruçlarımız ile e, Allah iş yapın böyle hayırlarla, Kur'anlarla okuyarak dinleyerek e, ne yapabilirsek bir şey yaparsak. İnşallah biraz çok sevap almaya çalışalım. Ne olur? İnşallah ruh nefis dengesinde ruh üstünü sağlar muhtemelen gönülde. Ruh üstünü sağlar. İşte bir kişinin sevabı günahını geçerse dünyada mizan maaşı da başka bir insanın sevapları günahını geçerse o kişinin gönül alemi değişir işte. Gönül değişir. Gönüle gün nurlanmaya başlar. O gönüle ruhsal zevkler, manevi gelmeye başlar. O gönül rahatlar, huzuru bulur, mutlu olur, tatmin olur. İbahaten zevk feyiz almaya başlar. Hele bir de orucun da tabi buna sevabı da eklenince, çünkü orucun sevabı çok büyük Sınırsız o hesaba bu da bunu ekleyince inşallah taala gönül alemi durulanır orada açılır yani ruh nefis dengesinde ruh üstünnü sağlar o zaman kişinin bedensel yapısı değil ruhsa yapısı üstünnü sağlar Ruhsa hale böyle tabi ruh ne ister ruh mevla ister o şu Allah isterceği hali böyle veya dönüş yapar Kur'an adım işte kısada inşallah bir alkolik genç varmış muhtememde şarapla bağımlı aşırı şarap içen alkolik namaza kılmayan bir genç varmış ismi Bişir sonraki ismi Bişir hafi oldu ismi Bişir bu genç abdest yok namaz yok Sürekli şarap içen kişi gece gündüz. Aşırı alkolü bağımlısı olmuş. Bu genç bir gün yolda giderken zor yürüyor böyle. yapalıyor sağa sola alkolü giderken hafif hakiye bir rüzgar esiyormuş. Bir kağıt parçası rüzgar bunu öteye atıyor, buraya atıyor. Sürüklüyor kağıdı da rüzgar. Bu alkolü genç sarhoş halde şöyle kağıda bir gün bakıyor kağıta bir kelime yazı göre büyük şey yazı Allah yazılıymış orada bakın genç namazsız abdestsiz alkolik o anda kişi ama o kağıta yerde sürdüren kağıta Allah ismi görünce birden böyle duyguya kaplıyor böyle manevi duyguya kaplıyor. Allah'a karşı bir saygı, bir sevgi beliriyor. Benim Allah'ım isim bana yazılıyor. Bu gece sürekli ödüyor. Hemen koşup alır ki bakıyor. Gerçekten büyük yazı, Allah yazısı o alıyor. Alıp öpüyor bunu, başına koyuyor. Katıyor bunu, koyuna koyuyor. O o gece o de bulunan en sani kişi kim ise isim var şu anda ismini hatırlamıyorum kimisi o de, o dönemde o zamanda Allah'ın sevgili kulu varmış böyle tekva müttekil böyle İlim sahip ehli hal maneviyeçli bir kişi böyle. Allah yolunda kişiymiş o da tam bu bir zıttıymış böyle yani bir şey herkes biliyor alkolük herkes, kimse insana saymıyorlar. bu da saygın bir kişiymiş salih kişiymiş o allah Teala o salih kişinin allah Teala rüyasında şöyle buyuruyor Mevlam salih kişiye ey kulum yarın sabahtan o Büşri bul Büşri belli kişiymiş tanınan kişiymiş, ünlü kişiymiş kötü olarak ama Veylam buyuruyor bu iyi kişiye ya kulum yarın sabah o Büşri bul ona söyle o benim kulum olsun ben yani kulluma kabul ettim. Densin bana gelsin. Bu kişi uyanıyor. Tekvâ, salih, alem kişi, Allah'tan yana kişi. Allah Allah. Bu bir şiir, herkesin bildiği, kötü, abdestsiz, güzülsüz, alkolü bir kişi. Allah onu kulluğuna kabul ettim, buyuruyor Mevla. Bana söyle Mevla, buyuruyor. Tabi rüyası sadıkar Biliyor rüyasını. Sabah oluyor, Arıyor, elefırlan işte soruyorlar işte filan yerde diyorlar. Orada hiç kişi arkadaşlar beraberce. Dış kapıya geliyor, daha dış kapıya şarap kokusu geliyor. Bu tabii gayet sakallı, cübbeli sarıktı, salih, hepinin saydığı kişi. Bizden bağırıyor, ya bir şiir, ya bir şiir. Ev sahibi çıkıyor, kim o? Bir şiir buradan mı? Ev sahada burada onu çağırın geçsin buraya ev giriyor bir şir Falan kişi çağırıyor Allah buraya buraya gelmiş tabi şaşırıyor şimdi bunlar hemen çıkıyor bir genç şey, çıkıyor tabi utanıyor ona karşı da şimdi arkırdurumda buyur efendim beni sana Rabbim gönderdi diyor Rabbim gönderdi bana böyleki Rabbim diyor bir şey söyle. Onu ben kulluğuma kabul ettim. O benim kulumdur. Dönsün bana gelsin buyurdu. Şimdi şey daha böyle güvenilir bir kaynaktan kişiden bunu duyunca birden bire değişim oluyor. Böyle. İç alemi, gül tamamen değişiyor. Ya diyor şimdi ona. Demek Allah bana kulum mu dedi diyor. Allah kulum davet ediyor diyor. O Allah bana kulum demiş, ben Rabbim demem mi diyor hemen. Ben Rabbim demem mi Allah Rabbime diyor. Hemen teybih ediyorum diyor. Hem orada oradan ayrılıyor. Hem orada ayrılıyor. Tabii eve koşup gidiyor. Hatta yanla yakmış da. Ayakkabı almayabilir oradan. Hemen eve gidiyor. Vay görüyor iki İki namaz kılıyor. Seceye kapanıyor başı ağlamaya. Öyle ağlıyor ki böyle e, tatlı ağlıyor böyle. O gözeşiyle bütün kirin atıyor atıyor. iç yanıyor. Ya Rabbi sen bana kulum dedi. Beni kula kabul ettin. Sen benden Rabbimsin. Artı ben sana kul olacağım diyor. Tam teyve ediyor muhteremler. Kendisi zamanla büyük evli oldu azıca mağazımız. İnşallah muhteremler. İşte böyle bu mübarek Ramazan şerifi geliyor. Ramazan hürmetine muhteremci kardeşlerim inşallah. orumuza dikkat edelim böyle. Her acıksa sıkın çeksek de Buna sabır edelim. Hatta sevelim. İnşallah beş namazını daha güzel kılmaya çalışalım. Çok Allah'a tevbe edelim. Zilme çalışalım muhteremler. İnsanlar bir defa geliyor. İlla Teala Fatiha.